Dünya Mirası Adalar Hazırlayan ve sunanlar Asu Aksoy, Derya Tolgay ve Al Orcu Merhaba Dünya Mirası Adalar Açık Radyo 94.9 programından herkese sevgiler Derya Tolgay ben Merhaba ben Asu Aksoy ve konuğumuz Profesör Doktor Gülşen Özaydın. Gülşen'im çok hoş geldin. Dört gözle bekliyorduk seni diyorum. <gülüyor> hoş bulduk <gülüyor> evet, evet neden dört gözle bekliyoruz da kısacık açıklayalım sonra da seninle ilgili küçük bir bilgi verelim dinleyicilerimize çünkü bir iki hafta önce 14 Şubat'ta Büyükada'da bildiğiniz gibi birinci dereceden sit alanıdır. Burada önemli bir parsel. Orası da tescilli bir alan. Bahçesi bir gün içerisinde buradaki yeşil bitki örtüsü kesildi, yakıldı ve yok edildi. Ve bunun üzerine tabii bir harekete geçtik. Araştırmalar vesaire başladı. Şimdi konu bununla ilgili. Sen de bu konuda çok önemli işler yapmış birisin. Öncelikle bir küçük bilgi vereyim seninle ilgili ki dinleyiciler anlasın. Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Mimarlık Fakültesi Şehir ve Bölge Planlama Bölümünde öğretim üyesisin şu anda. Bir dönemde bölüm başkanlığı görevini sürdürdün. İki dönem. İki dönem. <gülüyor> Ayrıca üç nolu koruma bölge kurulu üyeliği ve başkanlığı yaptın. Evet. ...bir dönemde... ...hem Fransa hem İtalya Üniversitelerinde... ...projeler yaptın, yayınların, çalışmaların... E, e, Birçok e, kaynağa destek olduğun yayınların var Ama uzatmadan konu da çok çok şey e, Sıcak, güncel, güncel. <gülüyor> e, aynı zamanda e, sevgili Gülşen e, Heybeli Adalı yaz kış evet, oturuyor 3 yıldır <gülüyor> Adaları <gülüyor> evet. sahip çıkmak için taşındım diyor musun? Ve de Dünya Mirası Adalar <gülüyor> girişimin içinde e, Hem akademik desteğini sürdürüyor Hem de bir e, parçamızın çok teşekkür ederim böyle bir tanıtımla başlattınız sağ olun. Şimdi beni buraya davet etme sebebinizi tahmin edebiliyorum. Benim daha önceki deneyimlerden de yola çıkarak burada belki hep beraber biraz hani bu demin bahsetmiş olduğunuz konunun e, izleyicilerimizin de anlayabilmesi için altını çizmek gerekirse şu an biz neyi konuşuyoruz? Ülkemizde hani çok fazla olan e, kültür varlıklarının, tescilli kültür varlıklarının korunması aslında. Temel meselemiz bu. E, ama bu tabii yetmiyor. E, bunlar tek tek değil. E, bir arada oldukları zaman işte adalarda zaten buna karşılık geliyor. Zaten adaların tamamı e, takım adalar olarak sit alanı bunun içinde yer alan Kentsel sit dediğimiz bir kavram var. Bu bütüncül bir yaklaşım aslında. Ee, bizim bugünkü temel konumuz böyle bir alanda e, herhangi bir e, yapısal, inşa, inşai bir faaliyet söz konusu olduğunda buna e, nasıl davranmak gerekiyor? Şimdi çok kısacık ben böyle teknik konulara girmeden izleyicilerimize de e, bu konuda bir genel bilgi oluşturmak için. Ülkemizde bunu düzenleyen, çatı oluşturan temel bir kanunumuz var. 2863 sayılı kültür ve tabiat varlıklarını koruma kanunu. Bu yıllar içinde işte 2004 yılında bir değişiklikle kanunda yeni maddeler eklendi. Ondan sonra bu tür alanlarda yapıların korunması için üç temel kavramımız var. Bakım, onarım, yeniden yapım. Şimdi tabii yaşanıyor doğal olarak yapılarında yıllar içinde yaşandığı için bir takım bakım onarımlara ihtiyaçları var. İsterseniz hemen kısacık hani bunun e, muhatapları kimler? Hani Hı -hı. biz vatandaş olarak böyle bir evet. yapıya sahip olduğumuzda. Ben örneğin bir bakım yaptırmak istediğimde bakım dediğimizde işte binanın cephesinin boyanması, çatının onarılması, dere olukların yapılması bir bakım oluyor. Onarım birazcık daha ondan bir adım ileride. İşte çerçeveler, pencereler, e, ahşap e, sisteme ilişkin bir takım elemanlar e, eskiyince de bunun onarımı söz konusu. E, ülkemizde şimdi bununla ilgili yani bunlar daha e, küçük çaplı işler olduğu için e, koruma kurullarının da gündemini işgal etmemek için 2004 yılında e, kudep denilen koruma, uygulama denetim. Şimdi ismini böyle söyleyelim. Sonra KUDEP diyelim. İzleyicilerimizin de anlaması için ilk açılımı yaptım. Bu işleri onlar bakıyorlar. Basit Onarıma. Basit onarımı basit onlar bakıyorlar Ama sizin yapınız bu basit onarımın dışında daha fazla ilgiye ihtiyacı var Yani daha fazla bir fiziksel müdahale yapmak gerekiyor Yapıyı ayakta tutabilmek için Bunun adına da esaslı onarım deniyor Ve bunlar da yasamızda çok iyi bir şekilde net bir şekilde belirtilmiş Röle ve restütüsyon ve restorasyon projelerinin hazırlanması kaydıyla Bunlar da ülkemizde koruma bölge kurullarının yetkisi altında inceleniyor, sonuçlandırılıyor ve vatandaş da bu şekilde yolunu takip ediyor. Şimdi burada şunu konuşmamız lazım herhalde. Çünkü sizin vermiş olduğunuz örneğin de temel konusu Esasında bu. Esasında bilmeyen dinleyiciler tabii ki <gülüyor> çok vardır. Burası Black Bay köşkü olarak geçiyor. Ve e, tarih kitaplarında da bu bahçenin e, nadide çiçekler, seralar, büyük ıhlamur ağaçları, dut ve kestane ağaçları olduğu söyleniyor. Yani e, söyleniyor ve sahibi de zaten Edward Balaku Bey'de 6. dairenin yani Be Beyoğlu Belediyesi'nde ilk belediye başkanı. Bu büyük adada bu dört tane, üç tane yapıyı yap yapıyor. Bu bunlardan biri. Kuleli çok nadide özel bir parselden bahsediyoruz. Bunu bir bilgi olarak verelim. Tamam. Baya büyük böyle evet. adaların aslında silüetini de belirleyen hmm. yani hani motorla gemiyle yaklaştığınızda büyük adaya böyle karşınızda e, uzun böyle büyük bir parselden. Pemizaj için pe bahsediyoruz. Evet, güzel. Çok güzel bir söyledin. De, e, çok evet. Bir şey daha ekleyelim. Bugüne kadar dokunulmamış tek arazi olarak da gözüküyordu Black Bay evet. arazi. Evet. Şimdi o zaman bu yaptığınız açılım hemen bize şunu hatırlatıyor. Demek ki biz konuya yani korunması gerekli kültür varlığına tek başına bir yapı olarak bakamıyoruz. Çünkü bunlar zaman içinde e, bahçeleriyle birlikte, ve kültürel peyzajın artık birer elemanı oluyorlar. Ki nitekim adalarda baktığımız o eğimli topografyadan dolayı bu bahçeler setli de dediğimiz kendine özgü özellikleri olan yapının tamamlayıcısı niteliğinde zaman zaman içinde işte bir takım kuyular, çeşme o dönemin özelliklerini yansıtan havuz, müstemilat yapısı gibi yapıyı tamamlayan parçalarla birlikte bir bütün olarak bakmak gerekiyor. Şimdi o zaman hemen size şunu söyleyeyim. Hani bunu biz söylüyoruz ama bunun ülkemizde bir yasal dayanağı var mı diye bana belki sorabilirsiniz. Ben de hemen size şunu söyleyeceğim. Bu demin söylemiştim ya koruma kurulları kendilerine çatı olarak aldıkları 2863 sayılı yasanın altında uygulamayı yönlendiren bir takım ilke kararları var. Ve bu ilke kararlarına göre davranıyorlar ve karar alıyorlar. Bu ilke kararlarından... E, hemen e, tarihini vereyim. 2017 tarihli revize edilmiş e, 681 sayılı ilke kararı kentsel sitler koruma ve kullanma koşulları ile ilgili bir tanım getiriyor. Hemen size şeyi okuyacağım e, ki hani bunun yasal dayanağını evet. çok önemli. Hı hı. Kentsel sitlere nasıl bakıyor hı hı. ilke kararı? Mimari, mahalli, tarihsel, estetik ve sanat özelliği bulunan ve bir arada bulunmaları bakın bu çok önemli bir arada bulunmaları ve bir bütün olarak o yerleşmenin ait oldukları dönemin yaşam biçimini gelecek nesillere aktarmaları sebebiyle teker teker taşıdıkları kıymetten daha fazla kıymeti olan kültürel ve tabii çevre elemanlarının hemen bunu açıklıyor parantez içinde yapılar bahçeler bitki örtüleri yerleşim dokuları ...duvarlar, sokaklar, meydanlar ve benzeri birlikte bulundukları alanlardır. Dolu dolu. Çok net. Evet. Şimdi bu değil mi? Evet. Çok, son derece net tanımlamış. Yani ülkemizde biz kentsel sit alanlarına bu bütünlük içinde bakmalıyız. Bu birinci anahtar Hı -hı. kavramımız. O, o zaman... Başta, başlık esasında başlık. değil mi? En yani bu. Yani en baş kentsel sit yapı ve o yapıyı oluşturan bahçesiyle birlikte bir bütündür ve diğer bir yapılarla ve beraber bir bütündür. bir bütündür. Bütündür. Evet. Birinci anahtar kavramımız bu. Yani e, biz bir noktaya müdahale ettiğimiz zaman o bütünün aslında dengesini e, etkilemiş Yani Demin senin söylediğin Asu, hani nasıl silüette baskın bir değeri varken bu evet. yapının, bu yapının bu bahçesiyle birlikte, onu saran boşlukla, bitki örtüsüyle, o topografyanın e, kademeli, eğimli olmasıyla bir anlamı var. Evet. Şimdi siz o zaman buna bu bütünlük içinde bakmak durumundasınız. Zaten yasada öyle tanımlıyor. Evet. Şimdi gelelim. Bir ikinci anahtar kavram yani koruma kurullarının çok kullandığı bir şey kült, e, tescilli kültür varlığı parseli. E, bu da şu demek oluyor. Yani yapıyı parseliyle birlikte bir bütün olarak görüyor. Zaten mülkiyet hakkımızda biliyorsunuz e, parseldeki e, mülkiyet çizgileriyle birlikte o bir bütündür. O zaman tescili yapılmış olan Sadece yapı değil O yapının içinde yer aldığı Parsel Tescillenmiş oluyor Bütün bu parçalarıyla işte burada zaten ta Tanımlanan, tanımlanan bütün parçalarıyla, parçalarıyla Birlikte, bir bütün, birlikte olarak. bir bütün Yani duvarıyla Kapısıyla malzemesiyle Yani insan eliyle yapılmış hı hı. E, Mimari Diğer e, bileşenleriyle e, Doğal yapısıyla bir bütün hı hı. Şimdi o zaman ee, şu soruyu sorabiliriz. Biz e, herhangi bir e, mülk sahibi olarak yapımızı ayakta tutmak için e, buna e, başvurduğumuzda e, ilgili mercilere e, işte basit onarım yapıyorsak KUDEP'e, esaslı onarım yaptırmak istiyorsak koruma bölge kurullarına. E, o zaman bunu tek başına yapımız değil, parselimiz tescilli olduğu için onu bir bütün olarak sunmamız icap ediyor. Zaten yine kurullarda bu daha ilk başta binalar tescillenmeden önce bunu röle ve Restitüsyon ve restorasyon ki röleve'nin tanımına baktığımız zaman da o senin elinde vardı evet, istersen var. oradan okuyabiliriz var. izleyicilerimize birazcık evet. röleveyi tanıtmak Bu için yasa Bu da 660 yasa. numaralı ilke, i̇lke kararı. Kararı'nda. Yani bir e, yeri evet e, e, koruma altına alınan bir yer için ilk müracaatı yaptığınızda değil mi? Eee evet. tescilleme e, sürecinde röleve e, projesi çizdirmeniz gerekiyor ve burada da diyor ki e, parselde yer alan yapı, müştemilatlar, kuyu, ağaç, bahçe duvarı, döşeme malzemesi ve bunun gibi her türlü öge ve üstelik ayrıca komşu parsellerde yer alan yapılar bu planlara işlenmelidir diyor. Yani burada da yine senin dediğin gibi bir bütünlüklü bakış açısı bakış var. var. Burada şunu söyleyelim hani yine teknik terimler ama yani izleyicilerimizin de bu konuda e, kulağına kar suyu kaçırmış olalım. <gülüyor> Röle ve mevcut durum saptaması demek. Yani mevcutta ne varsa o parselde onu gösteren bir şey demek. Restitüsyon ise bir yapının e, şimdi diyelim ki 1900'lü yıllardan günümüze gelen bir yapı. E bu yapılar tabii çok doğal olarak ilk orijinal haliyle günümüze kadar gelmiyorlar. Zaman içinde bir takım eklemeler yapılıyor insanların ihtiyaçları doğrultusunda. Restitüsyon da bir araştırma ve yorumlama projesi. Bu eklere bakıyor. Yani birinci dönem eki ne olmuş, ikinci dönem ekine, üçüncü dönem ekine yapının geçirdiği aslında aşamaları gösteren bir proje oluyor. Restorasyon da bütün bu verilere Dayalı olarak bir Yapının yeniden Ne diyelim Kullanımı esaslı Söz konusu onarımı. esaslı evet. onarımı Gündeme geldiğinde karar veriyor. Yani diyor ki mesela evet çok doğal, yapı bir takım evrelerden geçiş geçmiş. Birinci ve ikinci evreler e, bu restorasyon projesinde de ele alınmalıdır. Örneğin üçüncü evre işte sonradan çok eklektik bir şekilde yapılan bir ek olduğu için eklerden arındırılmalıdır gibi bir kararda da alabiliyor. Yani şunu demek istiyoruz. Yasalar bunu çok iyi tanımlamış. E, nasıl e, e, bir süreç izlenmesi gerektiğini ve burada Olmazsa olmaz yani bunun altını çizelim bir yapı tek başına bir şey ifade etmez. Parseli ile birlikte ve onu oluşturan diğer boşluktaki yeşil dokusuyla ve diğer yapısal özellikleriyle arazi bütünlüğüyle birlikte ele alınması gereken bir bütünlük olarak bakmamız gerekiyor gerektiği gibi yasamız da bize bunu bu şekilde zaten. söylüyor. Yani evet. bunu çok net olarak görüyoruz tanımdan. Burada bir soru sorabilir miyim? Tabi. Şimdi bu arazideki bir işleyen süreç oldu tabii. Ee, savcılığa da suç duyurusu da yapıldı burada. Ee, koruma kurulu e, anlattıklarından anladığım tamamiyle koruma kurulunun karar alması gerekiyor bunda. Yani bunu ben belediyeye bırakıyorum. Mesela Adalar e, İlçe Belediyesi karar alsın bu konuda ...diyebilme etkisi var mı? Çünkü bizim bu örnekte durum öyle gelişti şu anda. Şimdi e, bu hani basit onarım kapsamında Hı -hı. E, bakılan bir konu olduğu için... E, ...başvuru öyle olduğu için... E, ...şu an KUDEP zannediyorum... E, ...ilgilinin muhatabı. Kudep. Evet KUDEP. Yasada Kudep e bu yani Kudep, çok açık. İstersen o konuda da yani yine 681 evet. numaralı ilke kararında... Evet. ...diyor ki kentsel sit alanlarında... Tadilat ve tamirat işleri söz konusuysa e, Birinci grup dışındaki tescilli yapılarda ki bu ikinci, i̇kinci grup tescilli grup. yapı O zaman e, buradaki uygulamalar e, işte varsa KUDEP Evet Ki var Koruma, uygulama, var. denetim e, izin ve denetiminde yapılabilir Deniyor. Gayet açık, açık belirtiliyor yani. Evet yani KUDEP e, tabi e, bu durumda yani bu e, tamirat ve tadilat için söz konusu olduğunda sadece yapıyı değil Hı -hı. yapının dışındaki alanı da e, bir bütün olarak görmesi gerekiyor. Üst çatıda belirttiğimiz Hı -hı. o yasal kentsel sit alanı veya tescilli kültür varlığı parseli tanımına bakarak. Evet yani koruma dediğimiz aslında nasıl olur da sadece yapı ölçeğinde düşünülebilir yani bu... Çok garip bir şey değil mi bir yaklaşım? Yani ee, korumayı sadece yapıya başına, e, odaklamak, e, tabii bütününden kopartmak, yani kendi parselinden kopartmak bir. İkincisi bu içinde bulunduğu kentsel sit alanından da kopartmak, değil mi? Yapıya odaklandığınız zaman böyle bir şey Çok yapıyorsunuz. Çok doğru bir saptama yaptın yani mimarlıkta zaten öyle hani, e, hani tek başına uzaydan indirilmiş gibi bir binanın konduğu bir süreç değil bir tasarım süreci değil bu çevresiyle birlikte o bağlamla kurduğu ilişkiyle o yapı orada şekilleniyor yani yapının arsa içindeki konumu diğer doğal peyzaj elemanlarıyla kurduğu ilişki filan bunun hepsinin bir bütünlüklü yaklaşımıyla ortaya çıkıyor mimarlık evet dediğimiz çok, şey çok güzel bir tarif oldu bu. <gülüyor> mimarlığın da nasıl çalıştığı ile ilgili değil, değil mi yani mimarlık oraya getirip böyle bir tepeden e, kuleler indirmek değil değil e, durum böyle olunca e, buna bakışlarımız yani burada biraz tabii kamu kurumlarının da e, bakışlarını e, bu şekilde e, ne diyelim kendi yasal mevzuatlarını da aslında bağlayıcı oluyor. E, böylesine hani bir daha artık ele geçiremeyeceğimiz özellikle kentsel ki adalar e, bunlardan bir tanesi e, buraya böyle bir bakışla yani bunların kendine özgü bir yapısı olduğunu bu bütünlüklü yaklaşım içinde de her türlü tamirat ve tadilatın ve daha sonra yapılacaksa esaslı onarımın bir parselin bütünüyle birlikte Ele alınması gerekiyor Ve kudepte gerekli olduğu durumlarda Kendi teknik elemanlarını Devreye sokup e, Her ne kadar söz konusu olan yapının Bakım ve onarımı talebi olsa bile Bunu e, bahçesinde Çünkü kim söyleyebilir e, Şeyin olmadığını Belki bir e, gözden kaçmış Tescil edilmesi gereken bir anıt ağaç var Belki hı hı. O zaman ne olacak Veya içinde belki yer alan çok özel bir duvar var Havuz bir terasman var. var. Sembolik havuz var. Hadi e de sen demin işaret ettiğin Yani o çok önemli bir şey. Mimar oraya o eseri inşa ederken oradaki topografyiyi ele almış, oradaki o yerel özellikleri bütününü ele alarak onu düşünerek oraya yerleştirmiş o e, binasını aslında. Dolayısıyla mimar ilk ba ilk başında böyle bir bütünlüklü bir yaklaşımla e, o tasarım yapmış. Şimdi biz koruyucular olarak o mimarın o yaratıcı Çabasına saygı duymak Durumundayız bir kere yani Onu anlamak durumundayız Yani o topografiye nasıl yerleşmiş Kesinlikle. Onu nasıl kullanmış Kesinlikle. Dolayısıyla Tabii. yani biz e, e, Böyle bir no şeye de gelmek istiyorum Ben şimdi mal sahipleri Yani yeni e, işte o şeylerinin e, Kentsel sit alanlarının Sahipleri olarak insanlar büyük bir Sorumluluk taşıyorlar aslında değil mi? Sadece kamu kurumları değil e, parsellerin sahipleri de e, sorumluluk taşıyor Vatandaşlar da sorumluluk taşıyor Yani e, nedir o sorumluluk i̇şte Bu mimarlık Yaratıcı çabaya saygı duymak Ve o çabayı anlamak Korumak bu demek çünkü Ve bütünlüklü bakabilmek Yani sadece kendi malını düşünmek değil Aslında e, Bütün ada, adayı birlikte düşünmek Benim yaptığım iş bütünü nasıl etkiliyor Değil mi? Yani en ufacık çok bir o doğru. bahçede çok basit gibi hani evet. temizlik gibi görünen bir iş aslında ne kadar büyük bir etki yaratıyor bunu düşünebilmek. Koruma dediğimiz bu aslında yani bir daha ortak bir meseleyi şey yapmak, mesele haline getirmek yani bizim evet. adalarımız diye düşünmek. Ben hazır burada iki değerli hocam varken bu şahane konuyu konuşuyorken bir yurttaş olarak da sormak istiyorum... Peki bu sit alanlarındaki mal sahipleri, kentsel sil tarihi miras diyoruz. Bizim çocuklarımız için de bir miras değil mi? Yani bunlar tek sahipleri midir, tek muktedir midir bu parsel için? Yoksa benim senin işte Asun'un çocuğu ve torunlarına da aitliği var mıdır? Olmaz mı? <gülüyor> yani kentler zaten hani tamamen geçmişten bugüne kadar... ...farklı boyutlarıyla, farklı özellikleriyle bir organizma olarak gelişiyor ve bugüne geliyor. Yani ve geleceğe de intikal etmesi gerekiyor. Bunlar olmazsa olmaz tabii ki yani bizim çünkü hani çok yıllardır elde ettiğimiz bir şeyi... Hı hı. ...biz bir anda yok edip bambaşka bir şey yapmaya hiç kimsenin hakkı yok yani bu... Kentli hakkına da aykırı evet, bir şey. Bir, bir hak yani bu, mi? Bir bu bir kentli hakkı ben, yani çünkü yaşayan yaşamayan olarak, herkesin e, hakkı. Evet bu hakkı <gülüyor> e, ben e, suç duyurusunda bulunarak e, yaptık bu şey içinde. E, yani bu, bu buradaki e, kimdir bilmiyoruz ama bu parselle ilgili kişi de mesela benim üzerimden bir suç duyurusu yapmış bunu kamuoyuna e, açtığım için. Bu da Artık, bu işin başka bir e, tarafı. E, ne yazık ki e, Bu işlerin tabii ki bu boyuta gelmesi Hiç istenen bir şey değil Çünkü hepimiz bu kentte yaşıyoruz Hepimiz bu kentin Bütün olanaklarından yararlanıyoruz Aslında e, O yüzden de her şeyin açık, net ve şeffaf bir şekilde konuşuluyor olması lazım. Ve duyarlı insanların e, yurttaş olarak da işte bizlerin de uzman olarak da bildiklerimizi deneyimlerimize aktarıp e, bu tür alanlara yaklaşım biçiminin nasıl olduğunu aslında şu an söylemiyoruz. Var olan bir şeyin altını çiziyoruz. Evet. Hatırlatıyoruz. Evet. Bakın yasalarımız bize bunu böyle söylüyor. Lütfen bu yasaları ve yönetmelikleri ve ilke kararlarına... Uygun bir şekilde davranalım Yani yeni baştan bir şey Yaratalım demiyoruz zaten evet, Yani hepimize aslında Tekrar bu sorumluluk bir anlamda bu Değil mi bir, Hep birlikte aslında belki Yeniden bunları hatırlamak da Gerekiyor yani aslında bir Tarihi bir yerde yaşadığınız zaman Özel bir sorumluluk yükleniyorsunuz e yani bu böyle madem öyle bir yerde yaşıyorsunuz değil mi? Öyle bir yerde yaşamayı seçtiniz. O zaman bir sorumlulukla karşı karşıyasınız. Yani bu sadece üstelik kendi mülkünüze bakmakla da ilgili değil işte gördüğümüz gibi. Evet. Yani bir bütünü, ahlaki bir durumda yani. Bütünü düşünmeniz gerekiyor. Yani bu biz adalar hepimizin derken <gülüyor> ...hani bu programı kapatırken aslında bunu kastediyoruz. Yani bir bütünü evet. düşünmek gerekiyor ve buradan geleceğe biz ne miras bırakmak istiyoruz hı hı. aslında. Tabii bu da aslında toplum olarak konuşmamız da gereken bir konu. Öyle kendinden menkul bir konu da değil. İnsanlar bu konuda sürekli yorum yapıyorlar değil mi? Yani müzeler var bu iş için... ...sergiler var... ...kitaplar yayınlanıyor... ...tarih çalışmaları yapılıyor... ...bunların çok daha gelişmesi gerekiyor... ...işte dünya mirası, adalar... ...gündemimiz de aslında bu... ...tabii biz niye yani, bu programı yapıyoruz... Evet, ...adalarda mi? bu işleri niye yapıyoruz evet. değil mi... ...yani bunlarla ilgilenmemek... ...zaten kendimizi sabote etmek gibi evet, bir şey... Evet. ...bence bunun içinde biraz sevgi de var... Hı. ...yani... <gülüyor> ...sevmek... Evet, ...bulunduğun zorluk. yeri, bulunduğun evet. parçayı dokunmak onunla temas etmek geçmişle bağ ee, kurmak ya bu sevmeden <gülüyor> olmuyor galiba. O zaman da böyle karşılıklı böyle taraflar oluşuyor ki <gülüyor> bu da hiç yani kent için Arzuladığımız bir şey değil Hepimiz evet. bu kentin Tamamen nesne olarak görmek Onların her birini satılabilir bir nesneleştirmek Gerçekten kötü bir şey Biz böyle göremediğimiz için de herhalde Bu yoldan devam Bizi etmeye Bizi sevgiden uzaklaştırıyor bu evet. Şey Ticari bir meta haline evet. dönmesi aslında Bir şeyin yapının Ya da mülkün Gayrimülk işte şey e, Değil mi? Mülk haline dönmesi bizi o senin bahsettiğin sevgiden tamamen uzaklaştırıyor evet. hakikaten. Evet. O yere bağlılık hissi, o yerin tari tarihten getirdiği değerler, onları korumaya çalışmak, onları sevmek... Evet. Neyi seveceğiz, neyi sevmeyeceğiz, onu sürekli Severek düşünmek. Severek bitirelim. <gülüyor> o zaman programımızın sonuna gelmişiz. Sevgili Profesör Gülşen Özaydın'a çok teşekkür ediyoruz. Ee, destekçimiz Hayati İnanc'a çok teşekkür ediyoruz. Teknik Masa'da Selahattin Çolak'a çok teşekkür ediyoruz. Bütün bu konunun eğer hem videolarını hem arazinin geldiği durumu yok olan ve fotoğrafları yakılan ve kesilen izlemek isterseniz Dünya Miras Adaları Facebook, Twitter ve Instagram'dan da ulaşabilirsiniz. Haftaya görüşmek üzere. Hoşçakalın. Ben de çok teşekkür ediyorum. Sağ olun. Evet, Hep çok beraber Adalar hepimizin. hepimizin. <gülüyor>